467 numaralı konu kadınların savaşta yaptığı hizmetler hastalara yaralılara bakmak ve su dağıtmak için kadınların Hazreti Peygamberle savaşa gitmeleri evet Hazreti Peygamberin beraberinde ensar kadınları gazveye giderlerdi hastalara su verir yaralıları tedavi ederlerdi